Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ebul Vefa el-Buzcani Matematik, İslam alimlerinin en çok ilgilendiği bilim dallarından biri olmuştu. Çünkü onlar... Hemen hemen bütün bilim dallarının ve mühendisliğin temelinde matematik hesapların doğruluğunun önemli olduğunun farkındaydı. İslam matematik ve astronomi bilginleri arasında ön sırada gelenlerden biri de tam adıyla Ebu'l-Vefa Muhammed bin Muhammed bin Yahya el idi. Mühendis ve hasip lakaplarıyla tanınan El-Buzcani'nin hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Horasan'da Herat'la Nişabur arasında yer alan Buzcan kasabasında doğan Ebu'l-Vefa, matematik konusunda ilk bilgilerini amcası Ebu Amr el-Muhazili ve dayısı Ebu Abdullah Muhammed bin Anbese'den öğrenmişti. Daha sonra Bağdat'a giderek kendi döneminin tanınmış âlimlerinden eğitim almıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Bağdat'ta ders vermeye, matematik ve astronomi alanında araştırmalar yapmaya başladı. Bu dönemde çağdaşı olan Biruni ile mektuplaşarak rasat sonuçlarını paylaşıyordu. Ama Ebul Vefa'nın ilgilendiği asıl konu matematik ve geometriydi. Ünlü matematik tarihçisi İsviçreli Florian Kejori, Ebul Vefa hiç kuşku yok ki Harezmi'nin matematik ve geometri buluşlarını önemli ölçüde geliştirdi. Özellikle geometri ve cebir arasındaki münasebetler üzerinde durdu. Böylece bazı cebir denklemlerini geometri yoluyla çözmeyi başardı. Diferansiyel hesap ve analitik geometrinin temellerini kurdu, der. Diferansiyel hesap, ileri matematik hesaplamalarından biri ve bilimsel ve teknolojik gelişmenin de temel kaynağıdır. Tarihçi İbni Hallikan'a göre, Ebu'l-Vefa meşhur bir matematikçidir, aynı zamanda geometri konusunda da özellikle kirişlerle ilgili yeni ve benzeri görülmemiş buluşların sahibidir. Matematikçi Kemalettin İbn Yunus ise onu geometriyi en iyi bilen bilginler arasında gösterir. ebül Vefa'nın dehasını ortaya koyduğu esas başarı ise trigonometridir. Küresel astronomide hesaplamalar esnasında karşılaşılan sorunların giderilebilmesi için yeni trigonometrik bağlantıları keşfetmiş, ve trigonometrinin daha da geliştirilmesi gerektiğini anlamış, araştırmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştı. Batı dünyası yıllarca trigonometrinin kurucusunun Regio Montanus ismiyle bilinen Johannes Müller von Königsberg olduğunu iddia etse de bu dalın ilk temellerini atan hiç kuşku yoktur ki Müslüman bilginlerdi. Trigonometriyle ilk olarak ünlü matematikçi Habeş el-Hasip ilgilenmişti. Fakat Ebul Vefa trigonometriyi sistematik bir bilim dalı haline getirmişti. Bu konudaki çalışmaları esnasında trigonometri teoremlerinin ispatını da vermişti. Zıl adı altında tanjantı, kutru zıl adıyla da sekantı tarif etmişti. Trigonometrinin fonksiyonlarının yayların büyüklüğüne göre değişen değerlerini 15 dakikalık aralıklarla hesaplayarak tablolar halinde sunmuştu. Günümüzde kullanılan 30 derecelik yayın sinüs değerlerinin hesaplanması metotları Ebu'l-Vefa'ya aittir. Aynı zamanda birim dairenin yarı çapını bir olarak kabul eden Ebu'l-Vefa'nın bu alandaki uğraşları, trigonometrik fonksiyonların yaya bağlı değerlerinin daha doğru hesaplanabilmesi yolundaki çabalara güzel bir örnek olmuştu. Ebu'l-Vefa el-Buzcani, küresel üçgenlerin çözümünde kullanılan çeşitli bağlantıları bulmak suretiyle bu konunun gelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. Dik açılı olmayan küresel üçgenler için sinüs teoremini ilk defa onun bulmuş olması da kuvvetli ihtimaldir. Trigonometrinin yanında Cebir'le de ilgilenen Ebu'l-Vefa, o zamana kadar bilinmeyen 4. dereceden denklemleri çözmüştü. Bağdat'ta yaptığı gözlemlerle ekliptiğin eğimini ölçmüş, Mevsim farklarını bulmak için ekinoksları gözlemlemiş, ayrıca Bağdat'ın enlemini ölçmüştü. 58 senelik ömrüne yüzlerce yıl etki bırakacak keşifler sığdıran Büyük Deha Ebul Vefa, 998 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır